kesin olarak onun deccal veya başkası olduğunu söylemiyordu. Bu yüzden, Amar radıyallahu anh, eğer o deccal ise, senin onu öldürmeye gücün yetmez demiştir. Senin onu öldürmeye gücün yetmez demiştir. İbn-i kendisinin Müslüman olması, deccalın ise kafir olduğu, deccalın çocuğunun olmaması, kendisinin ise çocuğunun olmasını, deccanın Mekke ve Medine'ye girememesi, onun ise Medine'ye girmesi ve Mekke'ye gitmesini delil getirmesine gelince, bütün bunlar onun lehine delil değildir diyor İmam-ı Nebevi. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, deccanın çıkacağı ve hilesini ortaya koyacağı zamanki özelliklerden bahsetmiştir. İbni Sayyad'ın kısasındaki şüphe,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 Allah Subhanahu ve tealenin onunla ilgili yani deccal olduğunu haber ver, vermesinden önceydi. Haber verdikten sonra da Umar radıyallahu anh'ın yeminini reddetmemiştir. Şevkali Rahim, rahimahullah böyle yaklaşıyor. Diyor ki yani diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam onun deccal olduğunu, olduğu ile ilgili bir vahiy almamıştı. Ancak vahiy aldığı Umar radıyallahu anh onun deccal olduğuna yemin etti Allah Aleyhisselatü Vesselam de ona itiraz etmedi. İki, Araplar eğer bir konuda kesin bir bilgi varsa dahi sanki şüphe varmış gibi söz kullanabilirler. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam eğer o deccal ise hani diyor ya Aleyhisselatü Vesselam o deccal ise yani kesin olsa bile Arapların lügatlarında böyle bir özellik vardır. Mesela eğer o deccal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 Beyhaki'nin temim eddari hadisi hakkında sözü ise şöyledir. Dikkat edelim. Çünkü İmam Beyhaki kabul etmeyecek. O sebeple bu, buna dikkat etmemiz gerekir. Ee, temim eddari radıyallahu anh hadisiyle ilgili diyor ki, Beyhaki rahimahullah, bu hadisten İbni Sayyad'ın ahir zamanda çıkacak olan deccal'den başkası olduğu anlaşılıyor. Yani diyor ki,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 ne, ne, ne soruyordu oradaki deccal, o bağlı olan, zincirlere bağlı olan? Diyordu ki, şey çıktı mı diyordu, nebi çıktı mı diyordu Aleyhisselatü Vesselam. Araplarla ilgili durumunu soruyordu. Halbuki, e, e, İblisayyad çok iyi biliyordu Allah Resulü Aleyhisselatü çıktığını, onun efendim, Araplarla savaştığını veya Arapların onu desteklediğini, bütün durumunu çok iyi biliyordu. Dolayısıyla...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 ama duyduktan sonra o yeminini bir daha etmediği söylenebilir. Diyor ki, acaba diyor, Omar radıyallahu an e, İbnü Sayyad'ın deccal olduğuna yemin ederken acaba tenibi Dari hadisesi gerçekleşmiş miydi? Ya da Omar radıyallahu an tenime darı hadisini duyduktan sonra acaba bu yemini hiç tekrar yapar mıydı? Cabir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 i̇bn Hacer bu hadis için şöyle diyor, ee, i̇bn Abi Ebi Seleme, Ömer, Ömer Rahimahullah hakkında konuşulmuştur, ee, konuşulmuştur fakat hadisi hasendir, Cabir radıyallahu anh, Temim hadisini işitmedi, diyenlere bu rivayetle cevap verilir, diyor ee, Fethülbari'de Bari'de İbnül Hacer. Bu hadiste Ebu Davud, Melahim Babu fi haber-il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 ee, efendim Sıffin'de yani büyük bir kısmı Sıffin'de büyük bir kısmı da Harre olayında öldürülmüştür demiştik. Ee, belki de Hafsa'nın babası bu olayı İspaha'nın fethedilmesinden bu kadar süre sonra hatırlamış olabilir diyor İbni Hace Rahimallah. Şimdi ben burayı hızlı geçiyorum arkadaşlar yani ben farkındayım. Ee, çünkü ben Kayda değer çok bir şey bulamadığım için böyle geçiyorum ancak paylaşıyorum. Kaydediliyor. Biz İzbahan'ı fethedince cümlesindeki lemenin cevabı. Onlarla sözleşiyor ve sık sık oraya gidip geliyordum. O zaman İbni Sayyad hadisesi ceryan etti olur. Bu da İbni Sayyad'ın şehre ne zaman girdiğini tam olarak bildirmez. İzbahan'ın ile İbni Sayyad'ın oraya girmesi aynı zamana denk gelmiyor demektir. Yani eee Ölümünden 40 sene sonra tekrar İsbahan'da görülmüş o de manasına geliyor bu İbn-i Sayyad'ın. Dolayısıyla burada bir çelişki söz konusu. İbni i Teymiye ise şöyle demektedir. Dikkat edelim. İbn-i kısasının kıssasının bazı sahabilere karışık gelmiş ve onu deccal sanmışlardır. İbn-i kısası kıssası bazı sahabilere karışık gelmiş ve onu deccal sanmışlardır diyor.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 İbni Keşir Rahimahullah, yalnız en, bana en uygun düşen İbni Teymiye Rahimahullah'ın şu görüşü, yani şu söylediği, evet o bir kahindi, Aleyhisselatü Vesselam, onun hali ortaya çıkıncaya kadar onu gizli gizli, bazen onunla karşılıklı olarak onun hallerini o açığa çıkarmaya çalışıyordu. Ee, İbri Keşir Rahimahullah ise diyor ki, sonuçta Fatıma Binti Kays hadisindeki,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 Hakemdir. Temim-i Dari'nin anlattığı olay. Hakemdir demektedir i̇bn Kesir. En nihaye El-Fiten ve söylüyor bunu i̇bn Kesir rahimahullah. İşte bunlar alimlerin İbn-i Sayyad hakkındaki görüşleridir. Görüldüğü gibi birbirleriyle çelişmekte ve her birinin delili vardır. Bu yüzden İbn-i Hacer birbirinden farklı hadislerin arasını şöyle birleştiriyor. Temim-i Dari hadisi ile İbn-i Seyyad'ın deccal olduğu arasında en yakın uzlaşma şudur diyor. Kim? İbnül i Hacer. Diyor ki, İbn-i Seyyad'ın deccal olduğu ile ilgili hadis ile cesase hadisinin en yakın uzlaşmayı şurada yakalayabiliriz diyor. Demi Middari'nin gördüğü bağlı kişi deccalin kendisidir diyor. İbn-i Seyyad ise şeytandır ve İsbaha'na gidinceye kadar geçen vakit süresince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 Radiyallahu anhu hadisini rivayet etmemiştir. Ne yapmıştır? Buhari rahimullah da rahimeullah da bir yol seçmiş. E, İbn Seyyad'ın deca olduğunu haber veren Ömer radıyallahu anh ve Cabir radıyallahu anh hadislerini almış, ancak Fatıma binti Kays'ın hadisini almamıştır. Temimi İdari hadisini almamıştır. Peki Sayyad gerçekten yaşamış mıdır yoksa kurafe midir? Arkadaşlar biz nakilleri yaptık. Artık burada yani bu nakillerde sizin kalbiniz neye meyle ediyor? Allah en iyisini bilir. Ancak benim bu araştırmalardan, bu toparladığımdan aynı şekilde İbni e, İbn Kesir'in söylediği gibi, İbri Temiye rahimehullah'ın Rahim söylediği gibi, son olarak İbn Hacer'in söylediği gibi bunların arasını bu şekilde cem ediyorum ve Temimi Darı hadisini e, Fatıma binti Kays'ın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 Ümmetin kafasını karıştıran ve Yahut efendim kendisiyle ilgili şüpheler var kendisine görülen şeytanca hallerden kaynaklanıyor. Ben de aynı sizin dediğiniz gibi ne maddi ne manevi hiçbir şekilde giremeyeceği giremeyeceğiyle ilgili inancımı korumaktayım ve böylelikle ben Allah Azza Ve Sellem'in haber verdiği haber verdiği ee, cesate hadisinde geçen cesate hadisinde geçen e, haberi inşallah bu şekilde ben kendim akide olarak benimsiyorum ve İbn Teimiyah Rahimehullah İbn Kesir rrahimahullah ve aynı şekilde İbn Hacer'in son olarak nasların arasını cem etmesini uygun bularak hakikdenin bu olduğunu bu konuda kalbimin bunda yatıştığını e, kardeşlerimle paylaşmak istiyorum ve ve inşallah e, inşallah burada noktalamadan önce şunu paylaşmak istiyorum. İbn Sâyât Medine Yahudilerindendi ve onlarla anlaşması olan biriydi. O günlerde Rasûlü Sâd ve ile Yahudiler arasında anlaşma ve ateşkes vardı. Dolayısıyla Ay Sâd ve Sâlim onun için öldürmedi sorusuna e, sorusu var. Bu yine Ebu Ubayyan'ın ona karşılık verilen cevapta. Aleyhisselatü Vesselam dolayısıyla onu Ömer radıyallahu anh'a onu öldürme demesi Veya başka şekilde Onun e, arada yapılan sultan ötürü onu öldürmüyordu Biliyorsunuz Allah ve Sellem Dedi ki eğer e, Hatta anh, Ya Resulullah izin ver onu öldüreyim dedi e, İmam Ahmed'in Cabir'den naklettiği bir hadiste Diyor ki bana izin ver onu öldüreyim Deyince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 ve onu kaybettik demesi sahip olsaydı kaybolup sonra o gemi halkının uğradığı manastırda bazlı olan kimse, kimse ibni sayyad sayyaddır diyecektik e, veya alimlerimiz bu noktada yoğunlaşacaktı ancak farklı kimseler olduğu anlaşılıyor çünkü çünkü e, orada biliyorsunuz cessa hadisinde diyor ki diyor ki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 Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki benim Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eder misin? Aleyhisselatü Vesselam. O diyor ki ben senin ümmilerin nebisi olduğuna şahitlik ederim. Biliyorsunuz ama radıyallahu böyle şeylere çok kızar. Yani sen diyor nasıl Resulü Aleyhisselatü Vesselam için yani sen bu adam zaten kafir. Ey Allah'ın Resulü bırak onu öldüreyim. Aleyhisselatü Vesselam. Onun bu cevabına veya duh duh demesi veya deniz üstünde bir taht görüyorum demesi yani şeytani hallerinden ötürü